Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Ebu bu Salatil Havf, Korku Namazı Babları 1. Ve Yüce Allah'ın şu kavli babı, Yeryüzünde sefer çıktığınız zaman kafirlerin size fenalık yapacağından endişe ederseniz, namazdan kısaltmanızda üzerinizde bir vebal yoktur. Şüphesiz ki kafirler sizin apaçık düşmanınızdır. Sen de işlerinde bulup da kendilerine namaz kıldırdığın vakit onlardan bir kısmı seninle birlikte dursun. Silahlarını yanlarına alsınlar. Bu suretle secde ettikleri zaman da arka tarafımızda bulunsunlar. Bundan dolayı henüz namazını kılmamış olan diğer kısmı gelip seninle beraber namazlarını kılsınlar. Ve onlar da ihtiyat tedbirlerini ve silahlarını alsınlar. O küfredimler arzu ederler ki siz silahlarınızdan ve eşyalarınızdan gafil olasınız da üstünüze derhal bir baskın yapsınlar. Eğer size yağmurdan bir eziyet olursa yahut hasta bulunursanız silahlarınızı koymanızda üzerinize rebal yoktur. Fakat yine de bütün ihtiyat tedbirlerini alın. Şüphe yok ki Allah kafirlere hor ve hakim edici bir azap hazırlamıştır. Bize Ebu Yemen tahtis edip şöyle dedi. Bize şu ayıp Zuhri'den haber verdi. Şu ayıp dedi ki, ben Zuhriye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem korku namazı kıldı mı diye sordum. Zuhri şöyle dedi. Bana salim haber verdi ki, Abdullah İbni Ömer şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Necid tarafına gazveye gitmiştim. Düşmanın hizasına geldik. Onlara karşı saflarımızı düzdük. Namaz vakti gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize kıldırmak üzere namaza durdu. Bir kısmı sahabiler de onunla beraber namaza durdular. Diğer bir kısım ise yönünü düşmana çevirdi. Resulullah kendisiyle birlikte olanlarla beraber rüküye vardı ve iki defa secde etti. Sonra beraber namaz kılanlar henüz namaz kılmamış olan taifenin yerine gittiler. Ötekiler gelip de Resulullah'ın arkasında namaza durdular. Rasulullah onlarla beraber rüküye varıp iki secde etti. Sonra selam verdi. Ondan sonra o iki tarif eden her birinin nöbetleşe namaza durup kendi hesaplarına birer kere rüküye varıp ikişer secde ettiler. Kork iki Korku namazının yayalar ve süvariler olarak kılınması babı. Racil ayakta duran demektir. Bize İbni Cüreyç, Musa İbni Ukbe'den, o da Nafi'den, o da İbni Ömer'den tahsis etti. İbni Ömer radıyallahu anh, Mücahid'in Müslümanlar ile düşmanlar birbirleriyle karşılaştıklarında namazı ayakta kılarlar sözüne benzer bir söz söylemiştir. İbnu Ömer burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den nakil olmak üzere şunu ziyade etmiştir. Düşmanlar daha çok olup korku Olup da korkuda daha ziyade olursa yayalar ve bineklikler olarak yani ayakta ve hayvan üstünde olarak namaz kılsınlar. Üçüncü bab. Korku namazında musallilerin bir kısmı diğer kısmını bekleyip konur. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalktı. İnsanlar da onunla beraber namaza kalktılar. Peygamber tekbir aldı. İnsanlar onunla birlikte tekbir aldılar. Peygamber Rukü'ye vardı. İnsanlardan bir 4 kı kısmında ruküya vardılar. Sonra peygamber secde etti. Rukü edenler ve onunla beraber secde ettiler. Rukü edenler de onunla beraber secde ettiler ve sonra peygamber ikinci mekat için kalktı. Secde etmiş olanlar da kalktılar ve geriye çekilip öteki kardeşlerine bekçilik etmeye koyuldular. Bu sırada peygamberle birinci rekatte rükü ve secde etmemiş olan diğer taife geldi. Onlar da peygamberle beraber rüküye varıp secde ettiler. Bu esnada cemaatin hepsi namaz içindedir. Lakin bir kısımları diğerlerine bekçilik ediyorlardı. 4. Kal alanın mukavemeti esnasında ve düşmanla karşılaşma sırasında namaz babı. Evzari şöyle demiştir: Eğer fetih zamanı yaklaşıp da namaz kılmaya kadir olmazlarsa ima ile namaz kılarlar. Herkes ayrı ayrı namaz kılar. İma'yı da kadir olmazlarsa kıtane ara verinceye kadar Yahut emniyette oluncaya kadar namazı geri bırakıp sonra iki rekat kılarlar. Buna da kadir olamazlarsa bir rükû ile iki secden ibaret bir namaz kılarlar. Buna da kadir olamazlarsa kendilerine tekbir kifayet etmez. Namazı emin olacakları zamana kadar geri bırakırlar. Mekhul de buna kail olmuştur. Enes İbni Malik de şöyle demiştir. Tuster kalası muhasara edilirken Tanyer'e ağırdığı vakitte hazır bulundum. Kıtanın alamlenmesi şiddetlendi de Sabah namazını kılamadılar, gün yükselmeden namazı kılamadık. Biz o namazı Emir Musa el-Eşari ile birlikte kıldık. Kal'anın fethi de bize müyessel oldu. Yine Enes, bu namaza mukabil dünya ve içindekilere malik olmak beni sevindirmez demiştir. Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh şöyle demiştir. Handak günü, güneş battıktan sonra Ömer gelip, Kureyş kafirlerine sövmeye başladı ve Resulullah ikindiyi az daha güneş batmadan kılamayacaktım diyordu. Peygamber vallahi onu henüz ben de kılamadım dedi. Bunun üzerine peygamber bu tammadesine indi ve orada da abdest aldı. Güneş batmış iken ikindiyi kıldırdı. Sonra da ardından akşamı kıldırdı. 5. Düşmanı kovalayan kimsenin ve düşman tarafından kovalanan kimsenin Hayvan satında iman olan namazı babı. El Velid İbn Müslim El Kurashi de şöyle demiştir: Ben Evzayı Şurahbil İbn Samt El Kimdi ile arkadaşlarının hayvan üzerinde namaz kıldıklarını zikrettim. Evzayı eğer namaz vaktinin kaçıp gideceğinden korkulursa namaz işi böylece bizde böyledir. Yani öyle yapılmalıdır dedi. Velid bunu rivayet ederken kovalayan kimse meselesinde Evzai'nin mezhebini teyit için peygamberin hiçbir kimse ikindiği beni kurayza'ya varmadıkça kılmasın kavlini hüccet getirmiştir. İbni Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Ahzaptan dönünce peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere hiçbir kimse ikindiği ben Ukray'da yurduna ulaşmadan zakat kılmasın buyurdu. Oraya gidenlerin bazıları yoldayken ikindi vakti girdi. Bazıları da oraya varmadıkça namazı kılmayız dediler. Diğer bazıları da hayır biz kılarız. O emirle bizden istenen bu dediğiniz değildir dediler. Sonra işi peygambere arz ettiler. Peygamber onlardan hiçbir kimseye darılmadı. 7. Düşmana baskın esnasında ve harpte. Allahu Ekber demek sabah namazını karanlıkta kılmak baskın ve harp önünde namaz kılıp tekbir getirmek babı bize Hammad Abdülaziz İbni Suhayb'ten, Sabit El Bunani'den o ikisi de Enes İbni Malik'ten tahsis etti. Enes şöyle demiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını Hayber yakınlarında alaca karanlıkta kıldırdı. Sonra hayvanına bindi de Allahu Ekber Harbet Hayberu İnna iza Nezelna biz, Sahati kavmin Feseade sahabul münzerin Allahu Ekber Hayber harap oldu gitti yahut Hayber ahrap olsun. Biz bir kavmin yurdunu basıp içine girdik mi inzar edilmiş olanların sabahı yaman olur buyurdu. Hayber ahalisi dışarıya çıktılar. Sokaklarda koşarak işte Muhammed ve ordu diyorlardı. Rabi Hamis ordu demektir dedi. Nihayet Resulullah onlara gelip muhariplerini, öldücüler, zürriyetlerini esir aldı. Safiye bint Huyey evvela Tühye el-Kelbi'nin milki oldu. Sonra Resulullah'ın milki oldu. Sonra Safiye'ye hürriyet verip onunla evlendi. Safiye'nin hürriyete kavuşturulmasının da kendisinden mehir yaptı. Rabi Abdalaziz İbni sahip sabit el-Bulanî'den ya ebe Muhammed Enes'e ve ona neyi ona neyi mehir yaptı diye sordu mu dedi sabit de peygamber Safiye'ye hürriyetini mehir yaptı diye gülümsedi. 13 Kitabın, İyideyim. İki Bayram Namazı kitabı. Bir. iki bayram bayramda süslenmek hakkında bab. Abdullah İbni Umer radıyallahu anh şöyle demiştir. Umer İbni Hattab çarşıda satılmakta olan kalın epekten bir kaftan aldı. Mütakiben o kaftanı alıp Rasulullah'a getirdi. Ya Rasulullah bu kaftanı satın al da bayramda elçiler geldiği vakit giyinip onunla süslen dedi peygamber ona bu ancak ahirette nasibi olmayan kimsenin giyeceği bir bastır buyurdu. Bundan sonra Ömer Allah'ı Allah'ın dilediği kadar ikamet etti. Sonra Resulullah ona di baştan dokunmuş bir kaftan yolladı. Ömer bu kaftanla geldi ve onu Resulullah'a getirdi de Resulullah sen bu ipek cübbe ahirette nasibi olmayan kimsenin giyeceğidir Böyle Böyleyken şimdi bana bu ipekli cübbeyi gönderdin dedi. Resulullah da ona ben onu satarsın ve bedeliyle bir hacetini görürsün buyurdu. 2. Bayram günü mızraklar ve kalkanlarla oynanması bağı Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir. Bayram günlerinde birbirlerine Resul günlerinden birinde Resulullah yanıma girdi. O esnada benim yanımda bu az harplerine ait ezgileri def çalarak okuyan bir kız vardı. Yatağıma uzanıp yüzünü çevirdi. Derken Ebu Bekir de girdi ve peygamberin yanına şeytan mizmarı mı diyerek beni azarladı. Resulullah hemen ona döndü ve onları bırakmıyordu. Babamın zihni başka şey ile meşgul olunca ben kızlara işaret ettim onlar da dışarı çıktılar yine bir bayram günü siyahiler kalkanlarla ve mızraklarla oynuyorlardı ya ben peygamberden bir bakmaya izin istedim yahut kendiliğinden bakmak arzu musun dedi ben de evet istiyorum dedim hemen beni arkasından yanağım yanağı üzerine gelecek şekilde ayak üstü dikertti Haydi Erfide oğulları dedi. Haydi Erfide oğulları dedi. Nihayet bakmaktan usandığımda artık yeter mi diye sordu. Ben de evet dedim. Öyleyse git buyurdu. 3. İslam ahalisi için bayramların sünneti yani bayramlarda yapılacak işler babı. Elbera er radiyallahu şöyle demiştir. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden hutbe söylerken işittim de şöyle buyurdu. Bugünümüzde yapacağımız ilk şey namaz kılmamızdır. Ondan sonra evlerimize dönmemiz ve kurban kesmemizdir. Her kim böyle yaparsa muhakkak ki bizim sünnetimize uygun iş yapmış olur. Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir. Benim yanıma Ebu Bekir girdi. O sırada benim yanımda Ensar kızlarından iki kız vardı. Bunlar Boğaz Harbi'nde Ensar'ın birbirleri hakkında söyledikleri şiirleri teganni ediyorlardı. Ayşe dedi ki bu iki kız teganliği sanat ve adet edinmiş kızlar da değil idiler. Ebu Bekir Resulullah'ın evinde şeytan mizmarı mı? Dedi. Buna Bu da bir bayram gününde olmuştur. Resulullah ona ya Ebu Bekir her kavmin bayramı vardır. Bu da bizim bayramımızdır. Buyurdu. Dört. Ramazan bayramı günü bayram namazı çıkıştan önce bir şey yenilmesi babı. Bize bu şey tahdis edip şöyle dedi. Bize Enes'in oğlu Ebu Bekir'in oğlu Übeydullah dedesi enesten haber verdi. Enes İbni Malik radiyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan bayramı günü birkaç tane hurma yemeden bayram namazına çıkmazdı demiştir. Mürecce İbni Reca da şöyle dedi. Bana Ubeydullah tahtis edip şöyle dedi. Bana Enes peygamberin bu hurmaları tek adetli olarak yediği yer idiğini tahtis etti. 5. Kurban bayramı günü yemeğinin bayram namazından sonra yenilmesi babı. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her kim bayram namazından evvel kurbanını kesmiş ise her kim bayram namazından evvel kurbanını işte tekrar etsin buyurdu. Bunun üzerine bir kimse ayağa kalktı da, bu et yemek arzı olunan bir gündür dedi ve konuşmalarının fakirlik ve ihtiyaçlarını zikretti. Peygamber, komşularının fakirliği hakkındaki sözlerinde o zatı tasdik ettiği gibi oldu. O zat, benim yanında. Et için kesilecek iki davardan bana daha sevgili olan yaşına girmemiş bir çepiş var dedi. Peygamber uzata bu çepişi kurban etmesine izin verdi. Artık ben bu ruhsat ondan başkasına da sirayet etti mi yahut etmedi mi bilmiyorum. Elbera İbni Azub'un şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kurban bayramı günü bayram namazından sonra bize hutbe yaptı da her kim bizim bu namazımızı kılar, ondan sonra da keseceğimiz kurbanı keserse kurban sünnetine uygun iş yapmış olur. Her kim de kurbanını namazdan evvel keserse kurbanlık namazdan evvel kesilmiş olur ve onun için kurban sevabı yoktur buyurdu. Bunun üzerine Bera İbni Azib'in dayısı Ebu Burden'in İbni da Resulullah ben tavarını namazımdan evvel kurban etmiş bulundum. Bugünün yeme içme günü olduğunu bildim de davarımın evimde boğazlanan üç davar olmasını arzu ettim. Bu sebeple davarımı kestim de namaza gelmedin evvel sabah yemeğini yedim dedi. Resulullah senin bu davarın kurban davarı değil yalnız yenecek et davarı der, buyurdu. Ebu burada ya Resulullah bizim henüz yaşına basmamış dişi bir çepişimiz vardır ki o bana iki davadan daha sevgilidir. Onu kessen benim için kurban olarak yeter mi dedi Resulullah. Evet lakin senden sonra hiçbir kimse için yetmeyecektir buyurdu. 6. Bayram namazı için minbensiz olarak sahra namaz yağına çıkışma bu. Ebu Said Hudri radiyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan bayramını günü ile kurban bayramı gününde namaz yığa çıkardım. İlk başladığı şey namaz olurdu. Sonra namazdan çıkar. Cemaat oldukları heyette saflarında otururlarken ayağa kalkar. Onlara yönelerek kendilerine vaaz eder. Tavsiyelerde bulunur ve emirler verirdi. Hatta o esnada bir askeri birlik göndermek istersek gönderir yahut başka bir şeyin yapılmasını emredecek olursa emreder ondan sonra namazgahtan Medine'ye dönerdi. Ebu Said şöyle dedi. İnsanlar sünnete uygun olarak hep böyle yapıp dururken nihayet bir kurban bayramında veya bir Ramazan bayramı günü Mervan İbni hakemle ile birlikte yaha çıktım. O zaman Mervan Medine emriydi. Namazgaha geldiğimizde bir de baktım ki orada Kesir i̇bn Salt'ın bina ettiği bir minber var. Bir de gördüm ki minber Namazı kıldırmadan evvel o minberin üzerinde yükselmeye davranıyor. Ben hemen mani olmak için elbisesinden yakalayıp çektim. O da beni çekti. Nihayet benden kurtulup minbere çıktı ve namazdan eve hutbe irad etti. Ben de vallahi Rasul'un sünnetini değiştirmiş oldunuz dedim. O ''Ya Sait ben, senin o bildiğin şey gitmiştir. Yani onun hükmü kalmamıştır.'' dedi. ''Ben de benim bildiğim şey dediğine göre bilmediğim şey de vallahi daha hayırlıdır.'' ''Bilmediğim şeyden vallahi daha hayırlıdır.'' dedim. ''Bunun üzerine Mervan namazdan sonra insanlar bizi dinlemek üzere karşımıza oturmayacakları için ben kütbeyi namazdan evvele aldım.'' dedi. 7. Bayram namazına yayan ve binekli gitmek. Namazın hutbeden evvel ezansız ve kametsiz kılmak bu abi. Abdullah İbnü Umar radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kurban Bayramı'nda ve Ramazan Bayramı'nda evvela bayram namazını kıldırır. Sonra namazın ardından da hutbe yapardı. Bize İsham İbni Yusuf haber verdi. Onlara da İbni Cüleyç haber verip şöyle demiştir. Bana ata Cabir İbni Abdullah'tan haber verdi. Ata şöyle dedi. Ben Cabir İbni Abdullah'tan işittim şöyle diyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan bayramı günü namaz yerine çıktı da hutbenin evvel namaza başladı. İbni Cüleyç şöyle dedi. Bana Ata İbni Rebah haber verdi ki İbn Abbas Abdullah İbn Zübeyir'e beyat olunduğu ilk zamanlarda ona Ramazan bayramı günü bayram namazı için ezan okunmazdı. Hem de hutbede muhakkak namazdan sonradır diye haber göndermiştir. Yine İbni Cüleyç aynı senetle şöyle dedi. Bana Ata İbni Rebah İbni Abbas ile Cabir İbni Abdullah'tan şöyle haber verdi. Onlar peygamber zamanında ne Ramazan bayramı gününde ne de kurban bayramı gününde bayram namazı için ezan okunmaz demişlerdir. Yine aynı istidatta Cabir İbni Abdullah'tan atada şöyle demiştir. Ben Cabir'den işittim. O şöyle diyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı ve namaza başladı. Sonra namazın ardından insanlara hutbe yaptı. Allah'ın peygamberi hutbeyi bitirince bulunduğu yerde yüksekçe yerden indi. Kadınların yanına geldi. Bilal'in eline dayanarak kadınlara vaaz etti. Bilal ihramını açmıştı. Kadınlar da o elbisenin içine sadaka atıp duruyorlardı. Senetteki ravi İbni Cüreyit şöyle dedi. Ben ata İbni Ebi Reviha bu günde imamın hutbeyi bitirince Kadınlar tarafına gidip onlara vaaz ve nasihatta bulunmasını üzerine vacip görüyor musun diye sordum. Ata bu onlar üzerinde elbette haktır bunu yapmakta bilmem ki ellerine ne geçer cevabını verdi. Hutbe bayram namazından sonradır babı i̇bn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte ebubekir Bekir, Umar ve Osman, Allah onlardan razı olsun. Onlarla birlikte bayram namazında hazır bulundum. Bunların hepsi namazı hutbeden evvel kırarlardı. İbn-i Ömer radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ebubekir Bekir, Umar her iki bayram namazını da hutbeden evvel kırarlardı demiştir i̇bn Abbas radiyallahu şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan bayramı günü yalnız iki rekat namaz kıldırdı. Ondan evvel de sonra da hiçbir namaz kılmadı. Sonra yanında bilen olduğu halde kadınların bulundukları yere geldi. Onlara sadaka vermeyi emretti. Kadınlar atmaya başladılar. Kadın taifesi tarif, artık halkalarını gerdanlıklarını bilen eteğinin içine atıyor atıyordu. Elberra İbn-i radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bugünümüzde yapacağımız ilk şey namaz kılmanızdır. Ondan sonra evlerinize dönüp kurban kesmenizdir. Her kim böyle yaparsa bizim sünnetimize uygun iş yapmış olur. Her kim de namazdan evvel boğazlarsa bu yalnız ehline takdim ettiği et demek olup kurban ibadetiyle hiçbir münasebeti yoktur. Resulullah bu sözleri üzerine Ensardan Ebu Burda i̇bn Niyar denilen bir zat. Ya Resulallah ben davarımı namaza gelmeden önce kesmiş bulundum. Ben de yaşına girmiş kişiden daha iyi bir çemiş vardır dedi Resulallah ona. Dediğin çemişi onun yerine kurban et. Lakin sonra da böylesi hiçbir kimse için kifayet etmeyecek yahut da kurban yerine geçmeyecektir buyurdu. Dokuz. Bayramda harem arazisi içinde silah taşımanın meklub kılınması babı ve Hasan Basri Müslümanlar bir düşman saldırısından korkuları olmadıkça bayram günü silah taşımaktan ne yolunmuşlardır demiştir. Said İbni Cüreyç, Mızrak Nemiri, tabanının çukuruna dokunup da ayağı üzerine üzengiye yapıştığı zaman ben İbn Ömer'in yanında idim. Hemen deveden indim ve mızrağı ayağından çıkardım. Bu vak'a Mina'da oldu. Haccac haber ulaştı da Haccac İbn Ömer'i yoklamaya geldi. Haccac "Ah seni yaralayan kimdir?" bilseydik dedi. İbn Ömer "Beni yaralayan sensin." dedi. Haccac "Burası söz" dedi. O da silah taşınmayacak bir günde silah taşıttın ve hareme silah girmezken oraya sen silah soktun cevabını verdi. Salih İbni Amr şöyle demiştir. Haccaç İbni Ömer'in yanına yoklamak için girdi. Ben de onun yanındaydım. Haccaç, o yani İbni Ömer nasıldı dedi. İbni Ömer iyidir dedi Haccaç. Seni kim yaraladı dedi. İbni Ömer de Hatçacım bizzat kendisine talir ederek beni silah taşıma halal olmayan bir günde silah taşıtmayı emreden kimse yalaldı dedi. İbni Ömer bu sözüyle Hatçacık kastediyordu. Bayram namazında erken davranmak babı ve Abdullah İbni Busur şu muhakkak ki bizler şu bayram namazını bitir Bizler şu saatte bayram namazını bitirmiştik demiştir. Bu bitirme vakti de kerahat vaktinin geçtiği nafile kılma zamanıdır. El-Bela şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kurban bayramı günü bizlere hutbe yapıp şöyle buyurdu. Bugünümüzde yapmaya başlayacağımız iki şey, ilk şey namaz kılmamızdır. Ondan sonra evlerimize dönmemiz ve kurban kesmemizdir. Her kim böyle yaparsa bizim sünnetimize uygun iş yapmış olur. Her kim de namaz kılmadan evvel hayvanını keserse bu ancak acele edip ehline verdiği bir etten ibaret olmuş olur. Kurban ibadetiyle hiçbir münasebeti olmaz. Peygamberin sözleri üzerine dayım Ebu Burda i̇bn Niyar ayağa kalktılar. da Ya Resulallah davarımı namaz kılmadan evvel kesmiş bulundum. Ben de yaşına girmiş kişiden daha iyi bir çemiş vardır dedi Rasulullah. Dediğin çemişi onun yerine kurban et yahut onu kes. Lakin yaşına girmemiş olan böyle bir çemiş senden sonra hiçbir kimse için kifayet etmeyecektir buyurdu. 11. Teşlik günlerindeki imadet amelinin fazileti babı. i̇bn Abbas, vezkurullâhe fî eyyâmin malumâtin Zuhriçinin ilk on günüdür ve eyyâmin madudat ise teşrik günlerde demiştir i̇bn Ömer ile Ebu Hureyre on günler içinde çarşıya çıkarlar yüksek sesle tekbir alırlardı işiten insanlar onların tekbirlerine uyup yine yüksek sesle tekbir alırlardı Muhammed ibn Ali el-Bakır da bugünlerde yalnız farzlardan sonra değil nafile namazlardan sonra da tekbir alırdı. Bize şube Süleyman ibn Mihran'dan, o da Müslim el-Bat'tan, o da Said ibn Cüleyş'ten, o da İbn Abbas'tan, o da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den etti. <gülüyor> Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 10 günlerdeki iyi ameller bu günlerden yani çeşit günlerindekilerden daha faziletli değildir buyurdu sahabeler cihatta mı daha faziletli değildir dediler peygamber cihatta meğer ki kimse Allah yolunda cihada çıkıp canını malını tehlikeye atar da hiçbir şeyi geri getiremez olursa buyurdu 12 Mina günlerinde 9. gün sabahı Arafat'a giderken tekbir getirmek bağlı ve Ömer İbni Hattab anh, minadaki kubbesinde küçük çadırında tekbir alırdı da Mescid ahalisi bunu işitir. Onlar da tekbir alırlardı. Çarşı da onlar da tekbire başlarlardı ve nihayet bütün mina tekbir sadarları yasarsılırdı. Ve İbni Ömer de o günlerde yani mina günlerinde tekbir alır dururdu. Namazdan sonra da yatağında Pus tatında da otağında da oturduğu yerde de yürüdüğü yerde de o günlerin hepsinde tekbir alırdı. Ve müminlerin aynı, annesi Meymune ve Nahır günü yani kurban kesme gününde tekbir alırdı. Ve kadınlar teşvik günlerinde Eban İbni Osman ve Ömer İbni Abdülaziz'in ardından erkeklerle beraber mescitte tekbir alırlardı. Bize Malik İbni Enes tahdis edip şöyle dedi. Bana Muamel İbni Ebu Bekir es kafi tahdis edip şöyle dedi. Ben Mina'dan Arafat'a doğru yürüdüğümüz sırada Enes'e telbiyenin keyfiyetini sordum. Sizler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikteyken nasıl yapardınız dedim. Enes, Lebeyk okuyan Lebeyk okur. İnkar edilmez dedi. Tekbir getiren tekbir getirir, inkar olunmaz. Yani hiç kimse tarafından kendisine niçin terbiye ediyorsun ya da niçin tekbir alıyorsun denilmezdi. İmam Atiye radiyallahu anh şöyle demiştir. Biz kadınlara bayram günü namazgaha çıkmamız, hatta bulundukları ev köşelerinden bakire kızlara ve haizde kadınlara varıncaya kadar namazgaha çıkarmamız emredilirdi de, Kadınlar erkeklerin arka tarafında olurlardı. Onların tekbir getirmelerine uyup tekbir getirirler ve onların dualarıyla dua ederlerdi. Onlar bu bayram gününün bereketini ve paklığını yani günahlardan temizlenmeyi umut ederlerdi. 13. Bayram günü gününde harbiye doğru namaz kılınması bağlı. Bize Ubeydullah Nafi'den o da i̇bn Ömer'den tahdis edip şöyle demiştir. Ramazan bayramı ve kurban bayramı günü namazgahta peygamberin önüne bir harbe dikilirdi. Ondan sonra peygamber o harbiye doğru bayram namazı kıldırırdı. 14. Bayram günü imamın önüne ucu demirli yahut demirsiz kısa bir mızrak taşınması bağlı. İbn-i radıyallahu anh peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaha önünde kısa bir mızrak taşınır halde gelirdi. Omuzlarak Mamaliyatta Peygamberin ön tarafına dikilirdi. Peygamber de omuzları doğru yönlendirerek namaz kıldırırdı. 15. Teklemiz kadınların ve hayırlı kadınların bayramda namaz kılacak yeri çıkarmaları bağlı. Bize Hammad Ebu Eyüp'ten, o da Muhammed İbn Musa'dan tavsiye etti. Ümmü Atiyya radıyallahu Bizlere henüz kocaya gitmemiş taze kızları, perde arkasında yaşayan kadınları namaz kılınacak yere çıkarmamız emri olundu demiştir. Ve yine Eyüp'ten ona hapsa bin bintü Selin'den Muhammed'in hadisi tarzında rivayet etti. Eyüp hapsa hadisinde şunu ziyade etti. Eyüp yaz hapsa şöyle rivayet etmiştir. Taze kızları ve perde arkasında yaşayan kadınları çıkarmamız hayırlı kadınlar Namaz yerinde uzakça dursunlar diye bize emredilirdi. 16. Çocukların namaz kılınacak yere çıkmaları babı. Bize Sufyan Esser ve Abdullah Abdurrahman İbni Abis'ten tahtis etti. O şöyle demiştir. Ben İbni Abbas'tan işittim. O şöyle dedi. Ben Ramazan bayramı yahut kurban bayramı günü peygamberin mahiyetinde namaza çıktım. Namazgaha çıktım. Peygamber bayram namazını kıldırdı. Sonra hutbe yaptı. Ondan sonra kadınların bulunduğu yere geldi ve kadınlara vaat etti. Onlara hatırlatmalar yaptı ve çadak haberimlerini emreyledi. 17. Bayram hutbesinde imamın insanlara yönelmesi babı. Ebu Said, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanlara karşı ayakta dikildi dedi. El-Bera radıyallahu şöyle demişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kurban bayramı günü bakiye çıktı da iki reket bayram namazı kıldırdı. Sonra yüzünü bize döndürdü ve şöyle buyurdu. Bugünümüzde ibadetimizin ilki namazımıza başlamamızdır. Ondan sonra da evlerimize dönüp kurban kesmemizdir. Her kim böyle yaparsa işte o bizim sünnetimize uygun iş yapmıştır. Her kim ondan evvel boğazdarsa ondan ancak acele edip ailesine verdiği bir şey olmuş olur. Kurban ibadetliği hiçbir münasebeti olmaz. Bu sözün akabinde bir kimse ya Resulallah ben davarımı namazdan evvel kesmiş bulundum. Benim yanımda yaşına girmiş kişiden daha iyi bir çebiş vardır. Dedi Resulallah o çebişi kes fakat böylesi senden sonra hiçbir kimse için kafi gelmez buyurdu. 18-18 bayram namazı kılınacak yerdeki alamet babı Bana Abdurrahman İbni Abbas tahsis edip şöyle dedi. Ben İbn Abbas'tan işittim. Ona birisi tarafından sen peygamberle birlikte bayram namazında hazır bulundun mu diye soruldu. İbni Abbas radıyallahu evet bulundum. Ona olan yakınlığım olmasaydı yaşımın küçüklüğünden dolayı orada bulunmayacaktım. Peygamber namaz yerine çıktı. Nihayet Kesir Hübn-i Salt'ın hizasındaki alametin sütunun yanına geldi ve bayram namazını kaldırdı. Sonra orada hutbe yaptı. Ondan sonra yanında Bilal olduğu halde kadınların bulunduğu tarafa geldi. Kadınlara vaat etti ve hatırlatmalar yaptı ve onlara sadaka vermelerini emir buyurdu. Bu emir akabinde ben kadınları gördüm ki onların her biri üzerlerindeki şeyler uzatıyor. Onu bilen elbisesi için atıyorlardı. Sonra peygamber Bilal'le birlikte kendi evine gitti. 19. Erkeklerin beraberinde hutbeyi işitemedikleri zaman imamın kadınlara vaaz vermesi babı. Bize İbn-i Cüreyh edip şöyle dedi. Bana ata Cabir i̇bn Abdullah'tan haber verip şöyle dedi. Ben Cabir'den işittim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan bayramı günü ayağa kalkıp bayram namazı kıldırdı. Yani evvela namazla işe başladı sonra hutbeyi yaptı. Peygamber hutbeyi bitirince bulunduğu yerden indi ve kadınların yanına geldi. Bilal'in eline dayanarak kadınlara vaaz etti. Bilal elbisesini açmıştı. Kadınlar sadakalarını onun içine atıp duruyorlardı. Ravi İbni Cüleydç. Ben Ata ibni Ebi Rebâh'a kadınların bu verdikleri Ramazan bayramı zekâtı mı idi diye sordum. Ata, "Hayır, lakin o zamanlarda vermekte oldukları bir sadakaydı. Her bir kadın kendi gümüş halkalarını atıyor, hepsi de atıyorlardı." İbnü Cüleç, "Ben yine Ata'ya, sen imamın rütbeyi bitince kadınlar tarafına gidip onlara vaaz ve hatırlatma yapmasını imam üzerinde" Bir hak olarak görüyor musun dedim. Ata bu onlar üzerinde elbette bir haktır. Bunu yapmamakla bilmem ki ellerine ne geçer. İbn-i Cüneyt Çin'e yukarıdaki şöyle dedi. Ve bana Hasan İbn Müslim Tavus'tan, o da İbni Abbas'tan haber verdi. O şöyle demiştir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birlikte ile onlardan Ebu Bekir ile Ömer ile Osman ile birlikte Ramazan bayramını namazında hazır bulundum. Hepsi de namazı hutbeden evvel kılarlardı. Sonra namazı kılmalarının ardından hutbe yapılır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutbeden yerinden hutbe yerinden çıktı. Cemaat dağılmadan bilhassa kadınlar çekilmeden erkekler çıkmasınlar diye mübarek eliyle oturun diye işaret etmesi hala gözümün elindedir. Sonra oturmak zorunda erkeklerin sarflarını yanarak gelip kadınların saflarına girdi. Biraz da beraberindeydi. Oraya varınca şu ayeti okudu. Ey peygamber mümin kadınların sana gelip de Allah Teala'ya hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, evlatlarını öldürmemek, başkalarının çocuğunu kocalarına yapıştırma iftirasında bulunmamak, hiçbir işte sana muhalefet etmemek üzere beyat etmek isterlerse bu şartlar dairesinde sen de onların beyazını kabul etme, sen de onların beyatını kabul etme, kendileri için Allah'ından mağfiret iste. Çünkü Allah çok mağfiret edeceği, çok merhamet eyleyicidir. El-Mümtehine suresi 12. ayet. Sonra bu ayetin okuması bittiği zaman, sizden bu beyat üzere sabit misiniz diye soru, sordu. İçlerinde kim olduğu, Ravi Hasan'ın bilmediği, yalnız bir tek kadın evet dedi. Ondan başkası cevap vermedi. Bunun üzerine madem ki öylece sadaka buyur, buyurdu. Bilal elbisesini yaydı da, gelin ana babam size feda olsun, hadi getirin atıl dedi. Kadınlar da halkalarını, yüzüklerini Bilal'in ihramı içine atmaya başladılar. Abdurrazak el- ''Fetahu büyük halkalardır, cahiliyet de vardır.'' demiştir. ''Yirminci bab, kadının bayramda dışa giyecek elbisesi bulunmadığı zaman nasıl yapacağı? Bize Eyüp Hafsa bintü Selim'den tatil etti. O şöyle demiştir. ''Bize taze kızlarımız bayram gününde namaz yerine çıkmalarından men eder idik.'' Basra'ya bir kadın geldi ve Halefe oğulları kasrına indi. Ben de o kadının yanına geldim. O kadının kız kardeşimin kocasının peygamberle birlikte 12 gazvede bulunduğunu kız kardeşinde bizzat bunlardan 6 gazvede kocasıyla beraber bulunduğunu onun biz hastalara bakıyoruz ve yaşlılara ilaç yapıyorduk dediğini rivayet ettikten sonra dedi ki kız kardeşim Resulullah bizden herhangi birimizin cilbabı yani örtünecektir elbisesi olmasa namaz yerine çıkmasında beis var mı diye sormuş Resulullah da bir kadın arkadaşı kendi cilbablarından birini ona giydirsin de bu kadın hayır meclislerinde müminlerin duasında hazır bulunsun buyurmuştur. Hafsa bin Tüseyin de Ümmü Atiye buraya geldiğinde ben onun yanına geldim böyle böyle buyurduğunu sen peygamberden işittin mi diye sordum Ümmü Atiye şöyle dedi babam ona feda olsun evet, evet işittim Ümmü Atiye ne zaman peygamberi alsa muhakkak ki bir ebi yani ona babam feda olsun der idi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem perde sahibi olan genç kızlar yahut da genç kızlar ve perde sahibi olan hanımlar Ravi Eyüp terditli söylemiştir ve hayırlı kadınlar namaz yerine çıksınlar ve kadınlar da hayır meclislerinde ve müminlerin duasında hazır bulunsunlar. Yalnız hayırlı kadınlar namaz yerinden uzakça dursunlar buyurdu. Hafsa dedi ki ben Ümmü Atiye'ye hayırlılar da mı dedim. Ümmü Atiye de evet hayırlı kadınlar da Arafat'ta falan falan yerlerde hazır bulunuyorlar mı Bulunmuyorlar mı? diye cevap verdi. 21. Hayızlı olan kadınların namaz yerinden uzakça durmaları bağlı. Ümme Atiye radıyallahu anh şöyle dedi. Bize namaz yerinden çıkmamız ve hayızlı genç kızları ve perde sahibi kadınları çıkarmamız emredildi. İbni Ağun şek ederek yahut perde sahibi genç kızlar, Dedi. Hayırlı kadınlara gelince onlar da Müslümanların cemaatinde topluca yaptıkları dualarında hazır bulunurlar, bulunurlar ve Müslümanların namaz kıldıkları yerden biraz ayrı dururlardı. 22. Kurban Bayramı günü namaz kılma yerine nahır ve zeb yapma babı. İbn-i Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Namaz kılma yerinde kurban edilecek hayvanın lahır veya zebh ederiydi. 23. Bayram hutbesi esnasında imamın ve insanların kelam etmesi ve imam hutbe yaparken dinler herhangi bir şey sorulduğu zaman sorana cevap vermesi babı. El-Bera İbn-i şöyle demiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kurban bayramı günü bayram namazının ardından bize hutbe yaptı da şöyle buyurdu. Her kim bizim bu namazımızı kılar ve ondan sonra da keseceğimiz kurbanı keserse muhakkak kurban sünnetine uygun iş yapmış olur. Her kim de kurbanını namazdan evvel keserse o eti yemek için kesilmiş bir davar olur. Bunun üzerine Ebu burada İbn-i Niyar ayağa kalktı ve şöyle dedi. Ya Resulullah. Yemin olsun ki ben namaza çıkmazdan önce davarımı kesmiş bulundum ve bu günün yeme içme günü olduğunu bildim de artık acele ettim. Hem kendim yedim hem de aileme komşularıma yedirdim. Resulullah bu eti yenmek için kesilmiş bir davar olmuştur buyurdu. E bu burada benim yanımda yaşına girmemiş dişi bir çemiş vardır ki o bence iki et davarından daha iyidir. Onu kesecek olsam benim adıma kurban yerine Yeter mi dedi Resulullah evet lakin senden sonra hiçbir kimse için yetmeyecektir buyurdu. Enes İbni Malik radiyallahu anh şöyle demişti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kurban günü bayram namazını kıldırdıktan sonra hutbe yaptı. Bayram namazından evvel kesmemiş olan kimseye kurbanını tekrar etmesini emretti. Bayram namazından evvel kesmiş olan kimseye kurbanını tekrar etmesini emretti. Bunun üzerine Ensar'dan bir zat Ebu buradadır. Ayağa kalktı. Ya Resulallah benim bir takım komşularım vardır. Onlar o zat ya komşularına açlık vardır yahut onlarda da fakirlik vardır dedi ve şöyle devam etti. Ben de namazdan evvel davranımı kesmiş bulundum. Benim yanımda yaşına basmamış bir dişi oğlak daha var ki o bana iki et davarından daha sevgilidir dedi. Resulallah da bu zata o keçi oğlanı kurban etmek hususunda ruhsat verdi. Cünde i̇bn Abdullah el Beceli radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kurban kesme günü bayram namazını kıldırdı. Sonra hutbe yaptı. Ondan sonra kurban kesti de her kim namazı kılmadan evvel kurban kestiyse onun yerine başka bir kurban daha kessin. Her kim de kesmemiş ise Bismillah ile kessin buyurdu. 24- Bayram günü namaz yerinden dönerken gittiği yoldan başka yolu tercih eden kimse bağlı. Bize Ebu Tumaylete Yahya İbni Vadeh, Fudal İbni Süleyman'dan, o da Said İbni Haris'ten, o da Cabir'den haber verdi. Cabir İbn Abdullah radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bayram günü olunca namaz yerine gitmek için Başka yol, oradan dönmek için de başka yol tercih eder idi demiştir. Bu hadisi Yunus İbni Muhammed, Defuday'da o da sahihten, o da Ebu Hureyye'den rivayet etmekte, Ebu Tümeyret'e de mutabihat etmiştir ve Cabir hadisi daha sahihtir. 25. Bab Cemaatle bayram namazı kılmayı kaçıran kimse iki rekat namaz kılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, bugün biz Müslümanların bayramıdır kavlinden dolayı namazgah gelememiş olan kadınlar da namaz kılınırken evlerinde kalmış şehirlerde de köylüler de böyle iki rekat namaz kılarlar. Enes İbni Malik'te de, zaviye denmekle tanınan Basra'daki namazgahta iki fersah uzaklıktaki ikametgahında bulunup da Basra'daki namazgah gelmediği bir günde himayesindeki Ebu Utbe'ye bütün iççilerini, ehlini, evladını bir yere toplamayı emredip onlara şehir ahalisinin namazı gibi tekbirleriyle beraber bir bayram namazı kıldırmıştır. İkrime de Sevat ehli yani köylüler bayramdan bir araya toplanıp bayramda bir araya toplanıp şehirdeki imamın yapmakta olduğu gibi iki rekat bayram namazı kılarlar demiştir. Ata İbni Ebi Rebah da bir kimse bayram namazını kaçırırsa iki rekat kılar demiştir. Bize Leys Ukayl İbni Halid El Eyliden, o da İbni Şahab'dan, o da Ayşe'den tatlis etmiştir. Mina günlerinde benim yanımda iki kız tefcalıp tekaniye ederken içeriye Ebu Bekir girdi. Peygamber o sırada içeride ihramıyla örtünmüş haldeydi. Ebu Bekir'in girmesiyle beraber hemen o iki kızı azarladı. Ebu Bekir bu azarlaması üzerine peygamber yüzünü açtı. Ya Ebu Bekir o kızlara ilişme onları serbest bırak. Çünkü bu günler bayram günleridir. Bu günler mina günleridir. Buyurdu. Yine geçen İslat ve Ayşe şöyle demiştir. Peygamberi şu halde gördüm. Habeşliler meçitte oyun oynuyorlardı. Ben de Habeşlilere bakıyordum. O haldeyken peygamber Beni perdeliyordu Ömer. O Habeşlilerin oyunlarından men etmeye davrandı. Peygamber Ömer'e onları eminler olarak bırak. Ey Erfine oğulları emniyet içinde olun. Oynayın buyurdu. 26. Bayram namazından önce ve sonra nafile namaz kılıp kılınmayacağı babında Ebu Mualla şöyle demiştir. Ben Said İbni Cübeyr'den işittim ki İbn Abbas bayram namazından önce namaz kılmayı kerih görmüştür. İbn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir Ramazan bayramı günü namaz çıktı ve yalnız iki rekat namaz kıldı. Ondan evvel de ondan sonra da hiçbir namaz kılmadı. Yanında Bilal de vardı.